Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidil evvelin ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l mursalin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin Evet bugün Allah'ın El Vedud ismini anlamaya çalışacağız. Vedud demek sevmek demektir, istemek demektir tecelli etmek demektir. Saf aşk, saf muhabbet, saf sevgi demektir. Allah'ın Vedud ismiyle tecelli etmesi zati bir tecellidir. Karşılıksız bir tecelli, karşılıksız sevmek demektir. Allah Seviyor, yaratıyor. Ama kul, yaratılınca seviyor. Biri, yaratanın sevgisi, hub, mahlukun sevgisidir. Allah'ın bütün isimleri sadece kul içindir, kula aittir mahluka aittir, bir tek Allah'ın vudud ismi çift taraflıydır. Yani Allah Rab'dır, terbiye eder, terbiyeyi istemez. Rahmandır, Rahim'dir, merhamet eder, merhameti istemez. Allah Maliktir, mülkün sahibidir, ikram eder, ikram edilmeyi istemez. Bütün isimler böyle. Allah'ın vedud ismi hariç. Allah veduddur. Allah en çok sevendir. Bununla beraber sevilmeyi isteyen ve sevilmeyi sevendir. Bir tek Allah'ın vedud ismi çift taraflıdır. Allah sever, sevilmeyi de ister. Bu, Aynı zamanda imandır. Allah'a iman etmek demek, Allah'ı sevmek demektir. Allah'ın vedud isminin kulda tecellisi demektir. Eğer biri Allah'ın vedud isminden mahrumsa, o ebediyen kaybetmiştir. Sadece ahiretini değil, dünyasını da kaybetmiştir. Onun dünyası da olmaz. Çünkü insan, sevdikçe insan olur, Hazreti insan olur, büyür. Sevdikçe insanın insanlığı artar. İnsanlığımızı arttırmak ya da onu kaybetmek bizim kendi elimizdedir. Onun için en büyüğe ait olan en büyük olmalıdır. En çok Allah sevilmelidir yani. Mesela Allah tevhidde Asla ortak kabul etmez, şerih kabul etmez. Mabud Allah'tır. Tapılması gereken Allah'tır. Ama muhabbette bu böyle değildir. Allah sever, sevilmeyi ister, başkasını sevmeyin demiyor. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmeyin diyor. Herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi seversen o şirk olur. Allah onun sevgisini kabul etmez. Çünkü onu Allah'ın önüne koymuştur. Ama Allah başkalarını, eşimizi, çocuğumuzu, anamızı, babamızı, kardeşimizi, insanları, mahlukatı sevmeyin demiyor. Tam tersine. Sevmeyi emrediyor. Sevginin şirk olabilmesi için mutlaka korkuyla, umutla beraber olması gerekiyor. Biri birini hem seviyor, hem ondan korkuyor ve hem de ondan umut ediyorsa, işte bu Allah'a ait olan bir haldi. Allah'a karşı duyması gerektiğini, gerekeni bir kula duydu, onu Allah'a şirk koştu. Sevgi, korku, kaşşet ve umut. Üçü bir arada olunca o şirk olur. Allah'ın el-Vedud ismi, Arapçada kelimeler iki harf, iki aynı harf bir kelimede bulunursa, o tekrar edilen demektir. Tekrar tekrar demektir. Vedud. Vedud. İki tane dal harfi vardır. Redde, dönüp dönüp aynı yere gelmek demektir. Vedud, seviyor, bir daha seviyor. Niye böyle döne döne seviyor? Kul ters tarafa dönüyor, yanlış yapıyor, o onu mahfuret edip seviyor. Sanki hiç yanlış yapmamış gibi dönüp tekrar, döndürüp tekrar seviniyor. Eğer biri bir kula yanlış yaparsa, nankörlük yaparsa ona karşı belki onu sever, bir sever, beş sever, on sever sonra ondan vazgeçer. Ama Allah'ın Vedud isminin tecellisi böyle değildir. Kesintisizdir. Tekrar tekrardır. Allah'ın sevgisi karşılıksız ve katıksızdır. Hiçbir karşılık beklemedendir. Bütün ikramları yapar. Karşılık istediği tek şey neydi? Vedud ismine karşılık Allah bin seviyorsa O kendisine yakışır Şekilde sever Kuldan da kulluğuna yakışır Şekilde sevmesini ister Eğer Allah sevmezse Kul sevemez Çünkü kuldaki Sevgi Muhabbet Allah'ın Vedud isminin Tecellisidir Aynı zamanda Vedud ismi sever, bir de kuluna sevmeyi, sevilmeyi ikram eder. Ayetleri okuyunca hep beraber anlayacağız inşallah. Eğer insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise, bu durumda Allah'ın Vedud isminin de onda tecelli etmesi lazım, onun da sevmesi lazım. Sevmeyi öğretmesi lazım aynı zamanda. Allah'ın bazı isimleri çift taraflıdır. Esmayı anlarken anlatmaya çalışmıştık. Allah'ın bazı isimleri zata dönüktür. Tamamen zata aittir. Allah'ın el-ahad gibi. El-ahad ismi gibi. Bazı isimleri fiile dönüktür. Bazı isimleri hem... Zata hem de fiile dönüktür. Allah'ın vudud ismi hem zata hem de fiile dönüktür. Eğer isim zata dönükse o isim değişmiyor. O isim Allah'ın zatıyla mevcut ve değişmiyor. Eğer fiile dönükse o değişiyor. Hem zata hem fiile dönükse Allah'ta değişmiyor. Bununla beraber aynı zamanda değişken demektir. Kula göre değişken demektir. Ne demek yani? Kula göre tecelli ediyor. Kul Allah'ı sevince, Allah onun sevgisini artırıyor. O, sevmek için çabasını, gayretini sarf ettikçe, Allah da ona göre muamelede bulunuyor demektir. Yani, onu sevmesine göre, Allah'ın vedudizmi, O'nda tecellisi, Farklı farklı tecelli ediyor. Ne kadar seviyorsa o kadar. Allah kulunu sevince vedud ismiyle tecelli edip seviyor. Ama kul Allah'ı sevince kuldan Allah'a giden muhabbet vud değil hub'dir yalnız. Muhabbet. İkisi birbirinden farklıdır. Allah yaratırken sevmişti, hatta sevmiş öyle yaratmıştı. Ama kul oranı seviyor. Eğer bir şeyi seviyorsa mutlaka bir beklentisi vardır. Allah'ı seviyorsa, Allah beni sevsin diye seviyor. Bana ikram etsin diye seviyor. Karşılıksız değildir. Neyi severse, kimi severse sevsin, bu böyledir. Onun için bir de Allah'ın Vedud isminden tecelli edip kuluna bu isimden ikram etmesi vardı. Sırası gelince onu da anlatacağız inşallah. İnsandaki bütün azaları, organları hepsi fanidir. Geçicidir. Bakı olan onun gönlüdür, onun Allah'ın nefrettiği ruhuyur. Bütün azalarına, organlarına bir sınır vardır ama gönlüne sınır yoktur. Neden? Allah yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım buyurdu. Allah tecelli ediyor oraya. Tecelli etmesi için gönlün, onun muhabbetiyle genişlemesi gerekiyor. Gönlü genişleten başka hiçbir şey yoktur. Gönlü genişleten tek şey muhabbettir. Sevdikçe Allah onu arttırıyor. Sevgisini verdikçe Allah onu katlıyor. Allah'ın sevgisine layık oluyor. Ne zamana kadar? Bütünüyle muhabbet, aşk, saf, Allah'ın sevgisi onuncaya kadar. Bütün alem onun gönlüne sığıncaya kadar. Saf, aşk olduğunda ne olur? Kur ile Allah arasındaki perde ve Aşk perdesidir. Evet. Aşk da bir perde. Aşk olursa o perde yanar. Kul Rabbine vasıl olur. Rabbi ile beraber olur. Onun için Vuslat'ın tek bir kapısı vardır, o da aşk kapısıdır. Başa kapı yok. Kim o kapıdan girebildiyse Allah'a vasıl oldu. Yani sevme kapısı. Allah insanı yaratırken zatıyla sıfatıyla tecelli etmiştir, bütün isimler tecelli etmiştir. Tabiri caizse her biri bir filiz gibi, tohum gibi de bir filiz gibi. Allah ondan neyi istiyor? Bunu büyütmesini istiyor. Olgunlaştırıp onun meyvesini almasını istiyor. Bu isimlerin üzerinde tecelli etmesini istiyor. Eğer biri Allah'ın kendisine bahşettiği bu, İhsanı, ikramı kabul etmezse, onu hafife alırsa, o tokumu, o filizi çürütürse yani kendine zulmetmiş olur, kendini karanlıkta bırakmış olur. Bütün isimler Allah'ın Vedud isminden tecelli ediyor. Bundan önce Allah'ın Vedud isminden önce ilah ismi vardır. Hepsi Allah isminden tecelli ediyor. Allah merhamet eder ama sevdiği için merhamet eder. Merhametin, rahmetin sebebi Allah'ın vedud ismidir, sevgisidir. Allah Rab'dır, terbiye eder, sevdiği için terbiye eder. Allah Kerim'dir, ikram eder, sevdiği için ikram eder. Allah affeder, mağfiret eder, sevdiki için mağfiret eder. Bütün isimler böyle, Allah'ın Vedud isminden ilah ismi de bütünüyle sevmek, aşk demektir. Allah zat ismi de öyleydi. Hepsi Vedud isminden tecelli ediyormuş. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye vesselam size en sağlam kulp nedir onu söyleyeyim mi? Ona sarıldığınızda Allah'a dost olacaksınız. sizin Allah'ın Allah da sizi Hı. seveceği kulp nedir biliyor musunuz? Sahabeye soruyor. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince ne buyurdu? O Allah'ı sevmektir. En sağlam kulp. Biri ona sarıldı mı, biri ona yapıştı mı, ona bir şey olmaz. Mesela ne diyoruz? Allah'ın isimlerinin nuru tecelli eti diyoruz. İsminin nuru nasıl tecelli ediyor? İmanla. İman sevmek demektir. Her şey dönüp durur, Allah'ın vedud isminin etrafında toplanır. Nereden yola çıkarsan çık, mutlaka Allah'ın vedud ismine gelirsin. Allah seviyor. Mesela Allah'ın vedud ismini en güzel, en kamil manada nerede görüyoruz? Elbette ki Resulullah Efendimiz'in üzerinde ...peygamberlerin üzerinde, sahabenin üzerinde görürüz. Mesela Resulullah Efendimiz'i... ...Allah'a davet edince, imana davet edince... ...her türlü... ...işkenceyi yaptılar, her türlü zulmü yaptılar, hakareti yaptılar... ...memleketinden kovdular... ...öldürmek için... ...başına ölür koydular... Taif'te taşladılar Vuhud'da Dişi kırılmıştı Yaral almıştı Sadece diş deniyor Üzerinde en az 50 tane yara vardı 50 tane O diş bir tanesiydi En az 50 tane yara vardı üstünde O arada sahabeden biri Diyor ki ya Resulallah Artık bir dua etmeyecek misin bunlara Evet, Resulullah Efendimiz durdu, elini kaldırdı, diyor sahabe tamam. Bunlar hepsi helak oldu. Çünkü bir peygamber eğer kavmi için beddua ederse, Allah onu reddetmez. Evet, elini kaldırdı, dedi ki ya Rabbi bunlar seni bilmiyor, bunlar beni bilmiyor. Sen onlara hidayet et, sen onları mahfiret et. Bunu söylemek için gerçekten sevmek lazım. Sevmek kelimesi belki bunu karşılamıyor. Bunu söyleyebilmek için onların Rabbine aşık olmak lazım. Gözünün maşukundan başka bir şey görmemesi lazım. Hatta kendini bile görmemesi lazım ki bunu söyleyebilsin. Yoksa bunu nasıl söyleyebilir? O biliyor ki Allah onların Hı. hidayetini istiyor, seviyor. Bunun için üç türlü, üç tür insanın sevmesi vardır. Biri avamın sevmesi, seviyorum sevdiğim benim olsun diyor. Bunun için Allah'tan ister. Yani yakeni abudu ve yakeni stain der. Bunu söylerken yalnız sana abdoluyoruz oluyoruz ve yalnız senden istiyoruz der. Neyi istiyoruz? Gönlünde ne varsa onu ister. Dünyayı ister, mevki ister, mal ister, evlat ister, cennet ister, ister. Bu avamın sevmesiydi. Avamın Allah'ı bilmesi, tanıması, dolayısıyla ondan istemesiydi. Bir havasın sevmesi var iya kenabudu demek, ben sana aşığım demektir. Ben senin abdin, ben senin kulun bütünüyle sevmek demek. Havasın sevmesi, o da, iya veya ve iya kenestain, o da aynısını söylüyor. Ama onun gönlündeki imanına göre mana çok daha farklıdır. O da, Yalnız sana aldoluyorum. Yalnız seni seviyorum. Yalnız seni istiyorum. Senden istiyorum demek ayrı şey. Seni istiyorum demek ayrı şeydir. Bir de Allah'a yakın olanların mukarrebun'un sevmesi vardır. O ila kenabudu der. İyâken esnâin derken başka bir şey söyler. Neyi söylüyor? Benim bir isteğim yok ya Rabbi der. Sen benim için neyi istiyorsan, ben onu istiyorum. Senin benim üzerimdeki muradın neyse, ben öyle olmak istiyorum. İstersen taş olayım. İstersen toprak olayım. İstersen tahta otur, istersen süründür. Ben senin benim için sevdiğini seviyorum. Senin huzurunda benim bir isteğim olamaz. Olmaz. Muharrebuni evet, daha önce Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendimize buyurmuştu. Evet Ya Ali sen Mukarrebundan daha mukarrabun olmak ister misin? Allah'a yakın olanlardan daha yakın olmak ister misin? Evet, ne demişti? Evet ya Resulallah. Bu durumda sana gelmeyene git dedi. Sana vermeyene ver dedi. Sana zulmedeni de affet dedi. Üç halk. Vermene gitmek insan bunu becerebilir. Vermene vermek zor bir şeydir yalnız. Vermene vermek demek ne demek? Yani sen birine muhtaç olmuşsun, darda kalmışsın. O sana yardım edebilecekken istemişsin, o sana vermemiş. O aynı duruma düştüğünde sen bunu yaptın. Bunu yapmak zor. Şey. Bunu yapmak için Gerçekten Allah'a aşık olmak lazım. Seni istiyorum, sana yakın olmak istiyorum diyebilmek lazım. Bu da yetmedi. Sana zulmedeni affet. Bu çok daha zordu. İkincisini yapmak gene insan bunu becerebilir ama üçüncüsü çok zordu. Biri sana zulmedecek ve sen onu affedeceksin. Kim için? Allah için. Senin için diyeceksin ya Rabbi. Senin hatırına affettim. Gücün yettiği halde. Eğer biri elhamdülillahirrabbil alemin diyorsa, bunu mutlaka Allah'ın vedud ismiyle söylemiş olması lazım. Çünkü hamd övmektir. Sevmediğini övemezsin. Onu övmen, ona hamd etmen, onu sevdiğin kadardır. Allah'ı ne kadar seviyorsan, Allah'ın Vedud ismi senden ne kadar tecelli etmişse Allah'a o kadar hamd edebilirsin. Onu o kadar övebilirsin. Eğer sevmiyorsan istediğin kadar Elhamdülillah er-rebbil âlemin de. İstediğin kadar Elhamdülillah de. İstediğin kadar ya Rabbi şükür de. Hamd etmiş olmazsın. Şükretmiş olmazsın. Hamd edebilmek için sevmen lazım. Seversen hamd edersin. Yani hamdın, onu sevdiğin kadardır. İmanın kadardır yani. Aynı zamanda biri, eğer Allah'tan haşyet duyuyorsa, Allah'tan korkuyorsa, onun sevgisini kaybetmekten korkmalıdır. Müminin hali budur. Yoksa herhangi bir şeyden, herhangi birinden korkar gibi Allah'tan korkmak yakışmaz. Bu Allah'ı bilmemektir, tanımamaktır. Allah'tan mahrum olmaktan korkmak gerekiyor. Onun sevgisini, rızasını kaybetmekten korkmak gerekiyor. Onun bize kulum demesini kaybetmekten korkmak gerekiyor. Kulum kelimesini Evet, abdım demesini yani ne demek abdım? aşığım demek sadece aşığım demek değildir yalnız evet, bununla beraber maşuğum demektir sevdiğim demektir yani kul Allah'ı sever de Allah onu sevmez <gülüyor> Allah'ın sevgisi yanında onun sevgisi nedir? ne kalır ki? Allah seviyorsa o zaman abd maşru konumundadır. Abd'in kendi yerini bilmesi gerekiyor. Abd gibi durması gerekiyor. Eğer Allah'ı seviyorsa bilmesi lazım ki Allah onu sevdiği için o Allah'ı seviyor ve ben Allah'ı seviyorum diyebiliyor. Eğer biri o sevgiyi kaybetmişse kendi ruhunu perdelemiş demektir. O kim olursa olsun sevmiyorsa o insanlığını kaybetmiş demektir. Sevmiyorsa onun kütükten farkı yoktur. Kütük bile seviyor. Ne buyurmuştu sahabe? Resulullah Efendimiz bir kurma kütüğü üzerinde hutbe veriyor daha sonra iki basamaklı bir merdiven yapılmıştı ona minber cuma günü Resulullah Efendimiz o minbere çıkınca kurma kütüğü bir bebek gibi ağlamaya başladı dediler İn, önce inledi sonra ağlamaya başladı dedi Resulullah Efendimiz minberden aşağıya indi o kurma kütüğünü kucakladı sarıldı ona niye? Resulullah Efendimiz'i seviyor Ondan ayrı kalmaya dayanamıyor. Kötü seviyormuş. Sevmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey Allah'a aşık. Her şey Allah'a aşık Kur'an'a aşıktır. Ama bazıları ismi insan olabilir. Bunu kaybetmiştir. Manevetini kaybetmiştir. Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu kendinden perdelemiş, onu kaybetmiştir. Sevmediği gibi bir de tıpkı iblis gibi insanları cehenneme göndermeye çalışıyordur. İnsanlara kusur bulup şu cehennemliktir, şu küfürdedir, şu kafirdir diyor. Sanki cennette yer yok yerdardır da kendisi Oraya layıktır. Diğerleri gelmesin deyip mani olmaya çalışıyor. Bu insan olmak değil. Mümin olmak değil. Bu insan olmak değildir. İnsan, mümin olduğu kadarıyla insandır. İnsan olduğu kadarıyla da mümindir. Biri insanlığını kaybetmişse mümin olmayı da kaybetmiştir. Yarın bunu göreceğiz. Allah eğer bir ve beraber olun dediyse mesela ayet-i kerimede Allah buyurdu ki birbirinizi levme etmeyin, birbirinizi kınamayın, birbirinizi çekiştirmeyin. Ne önünden ne arkasından birbirinizi çekiştirmeyin. Kendi nefsinizi yermeyin dedi. Kendini yerme Allah ne kendini yerme dedi. Bunun iki manası birden vardır. Bir kendini yerme. Sen Allah'ın yeryüzündeki halibesisin dedi. Ben kötüyüm. Ben şöyleyim deme. Yanlış yapıyorum demek ayrı şey. Peygamberler gibi ben nefsime zulmettim demek ayrı şey. Biz zalimlerden olduk demek ayrı şeydir. Kendini levhmetmek, ben kötüyüm demek başka bir şeydir. Hadizatında iyisin, güzelsin ama kendine zulmetmiş, kendini kirletmişsin. Bir de kendini levhmetme demek, siz hepiniz birsiniz demektir. Senin bir başkasını kötülemen, çekiştirmen, kendini çekiştirmendir. Allah bir görün dedi. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Müminler, bir beden gibidir. Sen yani birini çekiştirdiğinde kendini çekiştirmiş oluyorsun. Kendine zulmetmiş oluyorsun. Sevmek deyince, eğer bu sevgi Allah'ın Vedud isminden tecelli etmiyorsa, onun adına sevmek, sevgi, muhabbet denmez. Vud denmez. Ne denir? ona haz denebilir, ona şiddetli arzu denebilir, istek denebilir, nefsani sevgi denebilir, şehvet denebilir, ama ona muhabbet ya da Allah'ın vedud isminin tecellisi olan vud denmez. Onun gerçekten muhabbet olabilmesi için vud olabilmesi için mutlaka Allah'tan olması gerekir. Allah ile sevmesi gerekir yani. Kimi severse sevsin. Çocuğunu sever, anasını sever, babasını sever, kardeşini sever, eşini sever, bu fark etmiyor. Eğer bu sevginin kaynağında Allah değilse, Allah'tan tecelli etmiyorsa bu sevgi, o sevgi Zehirli bir sevgidir. Zehirli. Müminin sevgisi zehirli olmaz. İçine Allah'tan bir tecelli katılmışsa o zehirli olmaz. Zehirli olunca ne olur? Mesela bazen haberlerde seyrediyoruz. Ne diyor? Sevgilisini kesti. Sevgilisini doğradı. Değil mi öyle? Ya da Eşini öldürdü. Çocuklarıyla beraber cinnet geçirip, çocuklarını, eşini, Sevdiğini doğradı. İnsan sevdiğini doğrar mı? Nasıl doğuruyor? Seviyorsun ve doğruyorsun. Nasıl sevmektir bu? İşte zehirli sevgi. Bu sevmek değil. Sevgiyi Allah'tan ayırınca, O... Kesinlikle zehirler. Fayda vermediği gibi, ori zehirler. Sahibini zehirler. Kaştakini ne yapar? Ona doğrattırır. Seviyormuş, sevgilisiymiş. Böyle nasıl sevgili olur? Mümin Allah ile sevendir. Allah Allah ile sevmiyorsa, Nefsiyle seviyor. Nefsini Allah'a şirk koşmuştur. Dolayısıyla onu doğrar. Onu keser. Öldürür. Sevmekten o kadar mahrum kalmışız ki sevmenin ismi var. En ufak bir şeye bile sevgi deniyor, aç deniyor, sevgili deniyor. Bu o kadar basit bir şey. Biri Göz göze geliyor, onu seviyorum diyor. İki kelime birbiriyle konuşuyor, sevgili diyor. Sevmeyi, sevgili olmayı insan bu kadar ayak altına almaz. Bu bu kadar basit değil. Aşk, muhabbet, sevgi bütün mahlukatın yaratılış sebebidir. Ve bunun Tecellisi Allah'tandır. Sen onu Allah'tan almışsan, onu verebiliyorsun, o sevgiyi. Yoksa nefsini de seversin, bu sevgi değildir. Buna sevgi denmez. Ne denebilir? Buna arzu denebilir, istek denebilir, şehvet denebilir. Buna sevgi denmez. Bu sevgi değildir. Sevmek kesinlikle bu değildir. Sevgiyi böyle şeylere bulaştırmak, sevgiyi kirletmektir. Evet, sevmek odur ki sen benden ne istiyorsun demektir. Biraz önce avamı anlatırken, havası anlatırken, mukarrebini anlatırken en sonunda ki ne diyordu? Sen benden ne istiyorsun? Ben seni seviyorum ve sen benden ne istiyorsun? Sen nasıl razı oluyorsun? Bu ne demektir? Ben ne yapsam sen beni seversin. Sen beni nasıl seviyorsan ben senin sevgini istiyorum. Ben seni istiyorum demektir bu. Yoksa ondan senden şunu istiyorum, bunu istiyorum demek değildir. Bu kendini sevmektir. Bu nefsini sevmektir. Evet bu sevgiyi nasıl kazanacağız? Bu sevgi çarşıda, pazarda satılmıyor. Havadan da yağmur gibi de yağmıyor. Onun kitaplarını arasında bulamazsın. Böyle bir şey yok. Nereden kazanıyorsun? Allah'ın vücud ismiyle tecelli ettiği bir gönülden alman gerekiyor. Diri bir gönülden. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, gerçek müemmirler o kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda imanlarını artırırlar. Niye ayeti okuduğunda demiyor, niye okunduğunda diyor. Kim okuyacak onu? Birini okuması gerekiyor. Evet. O ayetin gönlünde tecelli ettiği diri birinin okuması gerekiyor. Okuyor iki kitap, okuyor bir meal, ben diyor alimim, ben biliyorum. Kendine diyor kendine yazık ediyor. Mesela analar babalar genellikle bunu yapar, çocuğunu Allah'ı sever gibi seviyor. Allah'ın hakkı olan sevgiyi çocuğuna veriyor. Bayan kardeşlerimiz bizi dinliyor. İyi dinlemesi lazım burayı. Çocuğuna tapıyor. Allah'a ait olan bir sevgiyi çocuğuna veriyor. Çocuğumuzu sevmemiz gerekir mi? Elbette ki. Hatta o sevgiyi Allah vermiştir. Çocuğunu sevmesi gerekir. Ama Allah'ı sever gibi değil. Ya da anasını seviyor, babasını seviyor. Allah'ı sever gibi seviyor. Bu sevgi zehirli bir sevgidir. Kim bunu yaparsa, bu çocuğunun hayatına mal olur. Nasıl mal oluyor? Onu elinden alması gerekmiyor. Ya elinden alır, eğer müminse. Ahirete kalmasın diye ya elinden alır ya da çocuk öyle bir hale gelir ki çocuk ona düşman olur. Keşke bu olmasaydı diyecek kadar. Çocuğunu zehirledi. Sevgisiyle zehirledi. Allah'ın gayretine dokunur bu. En büyük sevgiyi kul gönlünde Allah'a ayırmalı. Allah'ın sevgisi en büyük olmalı, en önde olmalı, gerisini gerisini o sevgiyi sırasına göre, yerine göre tertip etmen gerekiyor. Doğru sevgi Ayet-i Allah, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor, ''Sen sevdiklerine hidayeti veremezsin.'' dedi. Sevdiklerini, Hidayette olmayanları da seviyor. Onların da bir yeri var. Kimde bir güzellik varsa o mutlaka Allah'tandır. O anda kafir de olabilir. hidayete olmayabilir. Allah Resulüne söyledi. hidayete olmayan birini sevebilirsin ona hidayetin gelmesi için çaba geri sarf edebilirsin. Ama bu senin elindeki bir şey değil. Onun beni tercih etmesi lazım. Sadece senin hatırına hidayeti vermem dedi. Eğer bir güzellik bir yerde varsa sevilmesi gerekir. O gayrimüslim olsa bile, hidayette olmasa bile, müşrik olsa bile, çünkü ondaki güzellik Allah'ın güzelliğidir. Allah'ın ona verdiği güzelliktir. Zatıyla sıfatıyla tecelli edip yaratmış. Derlete kalmış, çamura batmış. İnsana bakarken Allah'ın kitabı gibi okumak gerekiyor. Her bir insan Allah'ın kitabidir. Allah'ın ayetleridir. Ayet. Her bir insana baktığında mutlaka ondan alman gereken bir ders vardır. Öğrenmen gereken bir şey vardır. Ayetse bu böyledir. Ama bazı insanlar rahmet ayetidir. Bazı insanlar azap ayetidir. Gazap ayetidir. Gazapta birini görürsem deralette birini görürsem sen hangi ayeti okuyorsun? Azap ayetini. Gazap ayetini okuyorsun. Ondan alman gereken bir ders vardır bir tehdit var. Sakın bunun gibi olmayasın. Eğer birbirimizi ayet gibi, Allah'ın ayeti gibi okursak mutlaka kazanacağımız Allah'ın rahmetidir. Okuduğumuz ister rahmet ayeti, ister azap, gazap ayeti olsun. Evet. İki türlü sevgi vardır. Bir hakiki sevgi Allah'tan, Allah ile olan sevgi, bir de sahte sevgi. Sevginin ismi var, kendisi yok. Birbirimizi sevelim, birbirimize şöyle olalım. Bu din sevgi dinidir, yok. Sevmeden olmaz. Laf bunlar, laf. Sevgi sahtekâri. Sevgi sahtekarlığı daha doğrusu. sahte para basıp onu piyasaya süren kalpazan gibi. Yok ki sende, sende yoksa sen bunun kalpazanısın. Öyle veremiyorsun. Eğer Allah'ın vedud ismi bir kulda tecelli ederse, bu isim tekrar tekrar merhamet etmeyi gerektirir. Seviyorsan tekrar tekrar merhameti gerektirir. Tekrar tekrar mağfireti gerektirir. Tekrar tekrar ikramı gerektirir. Bu tekrar sevdiğin kadardır. Yani Allah'ın vedud isminin tecellisi kadardır. Allah Tevhid'i Zatına Has kılmamızı emrediyor. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dememizi emrediyor. Ama iş Allah'ın vedud ismine gelince, sevmeye gelince böyle emretmiyor. Sevgi de tertibi emrediyor, tertip. En çok Allah'ı sevmen lazım. Sonra, artık durumuna göre eşini sevmen lazım, çocuğunu sevmen lazım, ananı sevmen lazım, babanı sevmen lazım, müminleri sevmen lazım, peygamberini sevmen lazım, Allah'a yakın olanları sevmen lazım. Bu sevgiyi tertibi emrediyor. Yoksa bu sevgide, bu vudud isminde tevhidi emretmiyor. En önce Allah ama iş tevhide gelince, Sadece Allah Herkesin kıymeti değeri neyi ne kadar seviyorsa onunla ölçülür Biri bir koltuğu seviyor hayatını ona vakfetmiş onu kazanmak için hayatını sarf ediyor Onun kıymeti değeri onun o koltuğuna göredir Biri dünya mali için hayatını sarf ediyor Dünyayı seviyor, mali seviyor, onun peşinden koşuyor, onun da kıymeti, değeri ona göredir. Şerefi onunla ölçülür. Biri eğer Allah'ı seviyorsa, hiçbir şeyle ona kıymet, değer, paha biçilmez. Bunun kıymetini, değerini ancak Allah bilir, ancak o bilir. Onun için herkes neyi sevdiğine, neyin peşinden koştuğuna bakmalıdır. Allah kuruna nasıl muamele ederse etsin, o doğrudur. Kur'un sevgisini ispatlamaya çalışması lazım. Allah mesela peygamberlerine farklı farklı muamele bulunmuştur. Mesela Süleyman peygamberi, Melik peygamber yapmıştır. Sultan peygamber yapmıştır. Zekeriya aleyhisselam'ı kavmi onu bir kurban gibi kesmiştir. Testereyle ikiye bölmüştür. Ama ikisi aynı konumdadır. Allah birine kulluğunu böyle ispatla dedi. Ütekini de böyle ispatla dedi. Aralarında bir fark yoktur. İkisi de Allah'ın peygamberi. İkisi de sevgisini ispatlıyor, imanını ispatlıyor. İmanını ispatlarken örnek oluyor, peygamber bu demektir zaten. Bunu doğru anlamak lazım, öyle Allah onu sanki özel yaratmış gibi değil. Allah Peygamber Resullerini seçer buyurdu. Seçer, işte bunun gibi kul diyor. Örnek kul. O da kulluğuyla örnek olur. Kulluğuyla örnek olacaksa, Orada Allah oradaki kullara neyi öğretecekse ona onu yaşatır. Onlardan nasıl bir abdiyet istiyorsa ona da onu yaşatır. En önde yaşatır. Evet, biri eğer Allah'ı seviyorsa Allah'ın sevdiğini sever. Allah'ın sevdiğini sevmiyorsa o Allah'ı sevmiyor. Yalan söylüyor yani. Bu durumda bir mümin kimi sever? Peygamberini sever, peygamberleri sever, sahabeyi sever, sıddıkları sever, şehitleri sever, salihleri sever, müminleri sever, güzel yapanları sever. Eğer sevdiği mevki sahibi ise, makam sahibi ise, bundan dolayı onu seviyorsa ya da başka bir şeyden dolayı seviyorsa onun taptığı, abdolduğu Allah değil bu Resul Efendimiz Ahisse vesselhisselam Medinedeyken Bu birkaç kişi şikayete Hı. gelir Diyorlar ki, ''Ya Resulallah, Faranca adamın bir bakçesi var. Ağaçlarından bir tanesi başka bir eve daları sarkıyor, hurma ağacı. Çocuklar oradan hurma topluyorlar, yiyorlar. Adam da çocukları yakalamış, kızmış onlara, dövmüş akaret etmiş diye şikayete bulunuyorlar Resulullah Efendimiz çağırdı adamı gelsin dedi diyor ona dedi ki sizin falan yerde bir bahçeniz var bir de başka bir eve sarkmış evin havlusuna sarkmış bir ağacınız varmış evet diyor sen diyor o ağacı bir tek ağacı Allah yolunda infak et. O onların olsun. Bunun karşılığında Allah sana cennette bir bağışa versin. Bunun için seni bunun için sana dua etsem kabul eder misin dedi. Evet, sahabe ismi sahabe. Onun için ne diyoruz? Sahabe deyince böyle hepsini anlamak doğru değildir. Diyor dedi ki, ama amaya Allah ben onu çok seviyorum. Ben o ağacı çok seviyordum. Diyor Resulü Efendimiz cevap vermeyi tabii. Başka bir şey söylemedi. Gitti diyor. Bu tabii yayıldı. Resulullah Efendimiz birine ver, bir ağaç ver demiş. Karşılığında sana Allah cenneten bir bahşey versin diye dua edeyim demiş. Adam kabul etmemiş. Niye? Ağacı çok seviyormuş. Cennetten daha çok seviyormuş. Ama Müslüman, mü'min. Yani bizim sahabe dediklerimizde. Biz bunları sahabe demiyoruz tabii. Sonra Ebu Dada diye bir sahabe var. O diyor bunu duyunca hemen diyor koştu geldi. Ya Resulullah, dedi. Benim bir tane bahçem var. Herkes biliyor ki Medine'de böyle bir bahçe yoktur bu kadar ağaçlar var içinde. Şöyledir, hepsini anlattı. Diyor, dedi ki, ben duydum ki, o bir ağaç karşılık sen cennetten bir bahçe vaat etmişsin. Diyor Resulü Efendimiz duydu ki, evet. Diyor, dedi ki, ben bütün bahçeyi vereyim. Cennetten bana bir tane ağaç için dua edim yeterlidir. Bir ağaç. Bir ağaça bir bahçe değil. Bir bahşeye bir ağaç. Diyor Resul Efendimiz buyurdu ki olur. Tebessüm eti olur dedi. Adam diyor müjdeyi alınca bahçeye gitti. Hanımı kurma topluyordu. Tam hurma mevsimiymiş. Diyor dedi ki bir şey dokunma aşağıya bahşeyi sattım. Kadın diyor indi aşağıya ne oluyor diye. Kurbanın bir kısmını toplamışlar yani. Diyor o da orada kalsın. Bir kurmaya bile dokunma. Resulullah Efendimiz'e bir cennete bir ağaç karşılığında satın. O biliyor ki Allah verince bir ağaç vermiyor. O onu biliyor zaten. İmam meselesi. Diyor hanımı dedi ki ne kadar güzel bir alışveriş yapmışsın. İman meselesi, sevmek meselesi. Eğer bir kulda Allah'ın vedud ismi tecelli ederse o kul imani sever. Mümini sever yani. Kimde zerre kadar iman varsa onu sever. İmanı imani seviyor çünkü. Eğer biri birilerini küfürle itham ediyorsa imani sevmediği içindir Allah'ın vedud isminden mahrum kaldığı içindir Allah ayet-i kerimede buyuruyordu Allah size imanı sevdirdi Onu kalbinizde süsledi küfrü isyanı, fasıklığı da size çirkin gösterdi Buyuruyordu Eğer biri mümin ise böyledir Böyle olmalıdır Evet bir de ne buyuruyordu, peki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bir ailenin aile olabilmesi için onun temelinde özünde mutlaka sevgi olmalıdır. Yani ailenin temeli sevgidir ama nefsani zehirli sevgi değil. eğer sevgi nefsani ise Allah'ın Vedud isminin tecellisinden kaynaklanmıyorsa sevenler birbirine kavuşunca nefis sükun bulur. Nefis teskiye olur, sakinleşir. O sevgi Sevgi dedikleri şey erimeye başlar, bitmeye başlar. Ama eğer o mü'minse yani katlanarak artmaya devam eder. O bitmez. Çünkü o bakıyor olan Allah'tan tecelli ediyor. İkisi birbirinin tam tersidir. Evet. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Buyurdu ki, Allah buyurdu ki, kulun kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Yani ayrıca Allah diyorsa, onun rızasını yüzzetip çaba yere sarf ediyorsa, bu da diğerleridir. Diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. O bana yaklaştıkça beni sever. O beni sevince ben de onu severim. Sevgimi hak etmiş olur yani. Onun gönlüne tecelli ettiğim sevginin üzerinden perdeyi kaldırmış oldu. Neyle? Kendisine farz kıldığım ibadetlerle ve diğerleriyle. Ben bir kulumu sevdiğimde o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle bilir, benimle tutar, benimle yürür, benimle sever, benimle diler. Her şeyi Allah iledir. Neye karşılık? Allah'ı sevmeye karşılık, Allah'ın onu sevmesine karşılık. Allah bir kuli severse, ne varsa O'nundur. O Allah'tan neyi dilerse, O O'nundur. O'na ait. Hatta o Allah'tan istemeden verir. İstemesine bile müsaade etmez. Evet, verince ya Rabbi bu nedir dediğinde hani sen istedin ya öyle. Sen öyle gönlünden geçirmiştin ya. Bu odur. Evet. Sevmek Burası çok önemli. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Ben seni seviyorum demek değildir. Sevmek sevdiğinin derdiyle dertlenmektir. Biri ben Resulullah Efendimiz'i seviyorum dediyse onun derdiyle dertlenmelidir. Onun derdi neyse onun da derdi, sevenin de derdi o olmalıdır. Derdi o değilse bu sevgi münafıkıdır. Yalan söylüyor. O zaman bir kur ben Allah'ı seviyorum deyince nasıl olmalıdır? Allah neyi istiyorsa öyle. Söz söylemez. İtiraz etmez. Ben demez. Ben bunu böyle istiyorum demez. Diyemez. Ne kadar? Sevgisi kadar. Aynı şekilde mesela bu kendi ailemiz içinde de böyledir. Bütün sorunlar oradan kaynaklanıyor, kadın benim gibi olsun diyor, hoca benim gibi olsun diyor. O sen benim gibi yap, sevgini göster diyor, öteki sen benim gibi yap, sevgini göster diyor. İkisi de yalancı. Seven, sevdiğinin derdiyle dertlenir. Seviyorsa sen ne istiyorsun demelidir. Sen nasıl istiyorsun demelidir. Nasıl istiyorsan, sen nasıl seviniyorsan, nasıl mutlu oluyorsan senin gibi olsun diyen seviyor. Öteki, öteki yalancıdır. Öteki sahtekardır. Onun sevgisi zehirli bir sevgidir. Onun için seveceksek mümin gibi severim. Mümin gibi, insan gibi severim. Evet, bunun için Hazreti Ali Efendi bir söz söylemişti. Ne demişti? Eğer bir dağ beni sevseydi, kesinlikle ya su gibi erir, akardı, ya da toz duman olurdu. Bir dağ beni sevseydi, bir dağ insanı sevince niye toz duman olsun? Ne demek bu? Benim o kadar derdim var ki, benim o kadar Allah ile sırrım var ki, eğer bir dağ beni severse, benim harim, harimle hallenmesi gerekiyor. Sevmek öyle, seviyorum demek değildir. Benim istediğimi istemesi gerekir. Benim bildiğimi bilmesi gerekir. Benim hissettiğimi hissetmesi gerekir. Tattığımı tatması gerekir. Bir dağ benim tattığımı tatsaydı toz duman olurdu demektir. tatmıyorsa, hissetmiyorsa, derdiyle dertlenmiyorsa, haliyle hallenmiyorsa, bu sevgi, sevgi değildir, Bu sevmek değil. Adına sevgi dediğimiz, nefsin arzusudur, isteğidir, hazzıydır, şehvetidir. Onun için arkadaşların kendi yuvalarını Sevgiyle doldurmaları lazım. Birbirlerini mümince sevmeleri lazım. Sevmezse ne olur? Kendini azap eder. karşısındakine azap eder. Başka da bir şey yok. Hayatları azap olur, ahiretleri de azap olur. Severse her iki dünyaları cennet olur. Allah'ın vudud ismiyle ilgili Kur'an'da geçen ayetleri anlamaya çalışalım. Kısaca innehu huve yübdihu ve yu'id O yoktan yaratandır ve onu iade eden, yani yaratılışı tekrar edendir. ve huve gafurul o ve Vüdud. Allah'ın Vüdud isminden önce Gafur ismi geldi. Makhfret etmek Allah'ın Gafur ismini anlamaya çalışmıştır. Kurt sanki hiç bir günah işlememiş gibi günah hani silmek, makhfret. Allah Gafurdur. Çünkü Allah Vüdudur dedi. Allah seviyor. Sevdiği için mağfiret ediyor. Sevmeseydi mağfiret etmezdi. Evet. Allah mağfiret ediyor çünkü seviyor. Zul Arşil Mecid. O Mecid olan Arş'ın sahibidir. Bu Ayetler, Gürüş suresinin 13-14-15. ayetleridir. Üç ayet beş beşe gelmiş. Önce Allah yoktan yaratan ve o yaratmayı tekrar edendir. Allah gıfır ve vududtur. Allah arşın, mecid olan arşın sahibidir. Ne alakası var? Evet. Ne alakası varmış? Allah bütün varlığı yaratmış ve arştan tecelli edip ne yapıyor? İdare ediyor. Nasıl tecelli ediyor? Gıfır ve vücud olarak tecelli ediyor. Yani arzdan arşa gıfır ve vücud olarak mahlukata, kullarına muamele ediyor. Muamelesi böyledir. Hud suresindeki 90. ayet Vestagfir rabbekum ''Rabbinizden mağfiret dileyin. İstiğfar edin. Sümme tuğbu ileyhi.'' Sonra ona dönün. Tövbe demek, dönmek demektir. İstighfar etmek başka bir şey, dönmek başka bir şeydir. Tövbe başka bir şeydir. Önce mağfireti diliyorsun. Rabbim beni mağfiret et diyorsun. Sonra ona dönüyorsun yani o günahından vazgeçip bu sefer tam tersine hareket ediyorsun demektir. Evet. Sonra ona dönün. İnne Rabbi rahimü vedud. Muhakkak ki benim Rabbim rahim ve vedudtur. Merhamet eder. Rahmetiyle muamele eder. Çünkü o vedudtur. Çünkü o seviyor. Sevdiği için rahmet ediyor. Rahimdir. İnsanın istediği budur zaten. Cennet Allah'ın rahmetinin sonucudur. Rahmetinden dolayı yaptığı ikramdır. Allah bir kulü mağfiret eder ve onu rahmetinin içine koyarsa ne olur o? Cennetlik olur, Allah'a dost olur, onun gönlü cennet olur. Allah'ın razı olduğu sevdiği kul olur. Bunlar neden dolayıdır? Allah'ın vedud isminin tecellisinden, sevgisinden dolayıdır. Yani... Kur Allah'ı sevince Allah'ın sevgisini hak ediyor. Mağfireti hak ediyor. Rahmeti hak ediyor. Evet. İnnellezine amenu ve amilussalihati seyc'alu lehumur rahmanu ud'a. O iman edip salih amel işleyenler için Rahman bir sevgi yaratacak dedi. Allah demedi. Rahman bir sevgi yaratacak onlar için. Kimin için? İman edip salih amel işleyenler için. Eğer biri iman etmişse ve salih amel işliyorsa, salih amel demek başkasının istifade ettiği amel demektir. Başka insanlara yardım olan amel demektir. O hangi yönden olursa olsun, salih amel budur. Ahsen amel, insanın kendisine ait olan amelidir. Salih amel, başkalarına da yaptığı yardımdan dolayı, Allah'ın salih amel dediği ameldir. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz, bunların hepsi ahsen ameldir. Niye? Kendimiz içindir. Eğer o başkasına da gidiyorsa, başkasına yardım ediyorsa, İdaiyetine sebep oluyor, vesile oluyorsak, Allah'a davet ediyorsak veya ikramda bulunuyorsak, her ne şekilde olursa olsun başkalarını istifade ettiği bir amelse o da salih ameldir. İstah ediyorsa. Böyle yapanlar için Rahman olan Allah bir sevgi yaratacak. Bir hud yaratacak. Kendinde sevgi yaratacak dedi onlar için. Nasıl? İnsanlar iradesiz onu sevecek dedi. Bu sevgiyi onlara ben vereceğim. Ona o sevgiyi ben koyacağım dedi. Allah onun gönlüne o Vedun isminin tecellisiyle tecelli edince o cezbeder. Bütün Allah'ın nebilerinde, resullerinde evet. bu cazibe mevcut. Allah tecelli etmiş. İradesiz olarak insanlar onu sever. Niye? Çünkü Allah onun için bir vud yaratmış. Sevgi yaratmış. Kendinde. Eğer biri sevilmek istiyorsa ne yapması lazım? İman edip salih amel işlemesi lazım. Ve'lemu enne fikum Resulallah lau yuti'ukum fi kesirin minel emr <gülüyor> Bilin ki Allah'ın Resulü sizin içinizdedir. Eğer o birçok işte size uymuş olsaydı, le <gülüyor> anittum. Mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Yani sizin ona uymanız gerekir. O size uyarsa hepiniz sıkıntıya düşersiniz. Velakin Allah habbabe ileykumul imane ve zeyyenehu fi kulubikum. Ama dedi Allah Allah imanı size sevdirdi. Onu kalplerimizde süsledi. Ve kerhe aleykumul küfre vel fıska vel fusuqa isyan. Küfrü isyanı bir de fasıklığı size kerih gösterdi, çirkin gösterdi. Ulaike humur rashid. İşte onlar rüştüne ermiş olanlardır. Onlar, bu haldeki insanlar rüştüne ermiş olmak, reşid. Birinin rüştüne erebilmesi için mürşide tabi olması gerekir. Yoksa rüşt, reşid olmak yoktur. Allah mümine imanı sevdirmiş. Küfrü, isyani, fasıklığı da ne yapmıştır? Ona kerih göstermiştir. Eğer birinin bakışı böyle değilse o mümin olamamıştır. Rüştüne de eremez. Kemale eremez. Böyle biri zaten ne rüştü kabul eder ne de müştü kabul eder. ve <gülüyor> Allah kalplerini birleştirmiştir. Eğer sen fi'l-ardı cemîa. Ey yeryüzündekilerin yeryüzünde her ne varsa hepsini vermiş olsaydın Ma ellefed beyne kulubihim, sen onların kalplerini birbirine birleştiremez. Ve Lakin Allah ama Allah onların kalplerini birleştirdi, kalplerinin arasını birleştirdi. Innehu azizun hakim. O aziz ve hakimdir. Muhakkak ki o aziz ve hakimdir. Her işinde bir hikmet vardır, bütünüyle şeref sahibi O'dur. Allah burada sahabeyi anlattığı önce, bütün müminler için geçerlidir bu. Eğer kalpler birbirine birleştirilmezse, yeryüzündeki her ne varsa hepsini versen de kalpleri birbirine birleştirip onları birbirine sevdiremesin. Yani Allah'ın sevdirmesi lazım. Onun için buradaki arkadaşlar bizimle beraber olduğunu iddia eden kardeşlerimiz kalpleri birbirine birleşmediyse, birbirini sevmediyse, kalpleri birbirine bağlanmadıysa Allah onlara kendinden bir şey vermemiş demektir. O bunu hak etmemiş demektir. O bunu alamadı demektir. Allah onların kalbini birleştirmedi demektir. ne kadar sevdiyse, kalp ne kadar birbirine birleştiyse, o kadar Allah ile muhatap oldu. Allah onun gönlünü diğer kardeşlerinin gönlüne bağladı demektir. Öyle bahane yok. Mazeret yok yani. Evet, Resulullah Efendimiz mukarrabun mukarrabundan daha mukarrabun derken sana zulmedeni affet demişti. Vermeyene ver demişti. Gelmeyene git demişti. Böyle mi mukarrebun olacağı Birbirimizi sevemiyorsa bir şey yok. Nimetin kokusu bile yoktur. Yeminle söylüyorum yoktur. Kendimizi hiç kandırmayalım. Evet. Yol boyunca Allah ikram eder işi yapalım diye. Hadi yap diyor. İkram ediyor, ihsan ediyor. Bu muhabbeti kullan diyor. Nereye kadar? mütekabisindir yu vardır. Sen işi yapasın diyedir. Kul in kuntum Allah. de ki eğer Allah'ı seviyorsanız ve tabiun bana tabi olun. Yuhibbukumullah ve yaghfir lekum Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Vallahu rahim. Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. biri eğer Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa, Allah'ın Resulünü sevmelidir. Sevmek ispat ister. Biraz önce söylemiştim onu. Sevdiğinin haliyle halenmiyorsa, derdiyle dertlenmiyorsa, bu sevgi yalan bir sevgidir. Allah sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin dedi. Böyle yaparsanız ne olur? Allah gafur ve rahimdir. Mağfiret eder ve sizi rahmetinin içine bu da aile ile ilgilidir. Ve min ayatihi, onun ayetlerindendir ki, En haleka lekum min enfusikum ezvaca. Onun sizden, kendinizden, kendi nefislerinizden sizin için eşler yaratması onun ayetlerindendir. لَتَسْكُنُوا ileyha. Onlarla sükun burasınız diye. Demek ki biri evlendiğinde Allah'ın muradına uygun meseleyi anlaması gerekir, evliliği anlaması gerekir. Onlarla sükun burasın diye, burasınız diye. Senin gönlün eşinin yanında sükun bulmalı, teskin olmalı, ikisi de senin yanında sükun bulmalı, teskin olmalıdır. Yani huzur olmalıdır. Huzur. Birbirimize bahane arayıp eksiklik arayıp tartışıyorsa sükun bulamadık. Sükünü bozduk. Huzuru bozduk demektir. Ve ceale beynekum mevedde ve rahme. Ve Allah sizin için sizin aranızda meveddet kılmıştır. Meveddet kendinden sevgi vermiş Allah. Kendinden bir de rahmet vermiş. Bir ailede meveddet yoksa yani Allah için sevilmiyorsa, sevmek yoksa rahmet de yoktur. Rahmet olmayınca zaten sevgi de olmaz tek başına. Ama Allah ben bunu verdim dedi vermişim dedi. Kime? Müminim. Birileri bunu koruyamıyorsa kendini kontrol etmelidir. İnne fi zâli kelle âyâtin li kıvmin yetefekkerû. Evet. Muhakkak ki bu, düşünen, tefekkür eden bir kavim için bunda ibretler vardır. Bu da ders var. Tefekkür ile. Tefekkür etmezse bir şey anlamaz. Tıpkı hayvanların birbiriyle eşleşmesi gibi anlar. Başka bir şey bilmiyor. Ve <gülüyor> minenasi men yettihi du mindunillahi enzada. İnsanlardan öylesi var ki Allah'tan başka ilahlar edinir. Yihibi nehum Allah, Allah'i sever gibi onu sever, onları sever. Allah'tan başka put edilir, endat put demek. Neyi sevdiyse onu puti olur. Onu Allah'ın önüne koyar, onun puti olur. En çok neyi seviyorsa o onun endadidir yani putidir. Allah'ı sever gibi dedi. Allah'ı sever gibi onu sever. Ya da o mevkuyu sever, o parayı sever, her neyse o. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشْهَدُوا حُبَّ Ama Allah'a iman edenlerin muhabbetleri Allah'a çok şiddetlidir. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmezler. Allah'ı her şeyden çok sever. Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Velav yer ellezine zalemu iz yeru iz yeruna lillahi cemia. Allah ne olurdu bunlar böyle olmasaydı böyle yapmasalardı. O azabı gördükleri gün, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu gördükleri gün. O gün bunu anlayacaklar. Bu hallerinden pişman olacaklar ama o gün gelmeden bunu görselerdi. ne olurdu? Ve en Allah'a şiddetli azap Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. Ne demek? Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasaydı. Azap demek kelime manası mahrumiyet demektir. Yanlışını tatmak demektir. Mahrumiyet ve yanlışını tatmak. Eğer biri Allah'ı sevmediyse, sevemediyse Allah'tan mahrum kalır. Sevdiği, Endar edindiği, put edindiği her ne varsa onu da zaten bırakıp gitmiştir, terk etmiştir ya da o onu terk etmiştir. Bu mahrumiyet onun için azap olur. Yaptığının tadını tadıyor. Yanlışının cezasının O tabi Allah ona tattırdığında bu ona azap olur. Rabbini kaybetme azabı, sevdiğinden mahrum kalma azabı. Ya yühellezine amenu, men yertedden minkum an dinihi, ve <gülüyor> sevfe ye'tillahi bi kılmin, Ey iman edenler, kim, dininden dönerse Allah onun onların yerine bir kavim getirir ki yuhibbuhum ve yuhibbunahu Allah onları sever onlar da Allah'ı sever ezilletin alel -müminin. onlar müminlere karşı zillet sahibidirler alçak gönüllü mümin'e karşı tevazu sahibidirler mümini eleştirmez, çekiştirmez, yermez zillet sahibidir müminin önünde boynunu büker e izzetin alel kafirin kafirlere karşı da izzet sahibidirler hakkı hakikati örtenler içinde onlara karşı da izzet sahibidirler. fi fisebîlillâhi ve lâ yekâfûne levmeten Onlar Allah yolunda cihad ederler. Levmedenin yani eleştirip çekiştirenin çekiştirmesinden eleştirmesinden de korkmazlar. Zalike fedullah bu Allah'ın ikramidir. Bu Allah'ın kuluna bahşettiği faziletidir. Bu Allah'ın fazlından, ikramındandır. Yuhti men yasha vellahu vasîun alîm. Allah onu dilediğine, Allah onu dileyene verir. Allah Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kim ne yapıyor, Allah onu biliyor. Yani Allah'a karşı kimse kendini savunamaz. Zâlikellezî <gülüyor> Yübesirullahu ibadehu lladine amenu ve amilus salihat. Evet. Allah işte bu müjdeyle iman edip salih amel işleyen kullarını müjdele dedi. Allah bununla kullarını müjdeliyor. İman edip salih amel işleyen kullarını müjdeliyor. Kul la eselukum alayhi ecren de ki, sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ancak sadece evet, fil kurba. Sizden bir meveddet istiyorum. Allah için beni sevmenizi istiyorum. Allah'ın size verdiği o sevgiyi evet. yakınlık olarak evet. bana kullanmanızı istiyorum. Sevgiyi kullanmak. O men yeğtirif hasanatan nezid fiha husna. Her kim ki bir güzellik kazanırsa, bir güzellik yapıp bir güzellik kazanırsa biz de onun güzelliğini arttırırız. İnellahu gafurun şekur. Muhakkak ki Allah gafur ve şekurdur. Şükrün karşılığını verendir, mağfiret edendir. Allah kullarını müjdeliyor. Eğer Resulümü severseniz, yakın bir sevgiyle onu severseniz, güzellik yapmış olursunuz. Ben de sizin bu güzelliğinizi arttırırım. Neyle? Ona benzeterek. Onun harına büründürerek. Evet. Allah gafur ve şekurdur dedi. Sadakallahu a'lazim. Allah bizi gerçek manada kendisini sevenlerden eylesin. Amin. Allah bizi sevdiklerinden eylesin. Amin. Vedud isminin tecellisine mazhar kıldığı kullarından eylesin. Amin. Allah bizi Sevgisiyle, muhabbetiyle, sardığı kullarından eylesin. Amin. Kıyamet gibi bizi huzura alırken, sevdiği kulları nasıl huzura alıyorsa, bir sevgili gibi huzura aldığı kullarından eylesin. Amin. Allah bizi aşk eylesin. Amin. muhabbet eylesin Amin. Allah hepimizden razı olsun